Burç Efendim'in çok sevgili dinleyicileri Dün kullanıldığı Halde bugün unutulan Efendim dün çok Rastlandığı halde bugün Hiç rastlanmayan yahut az rastlanan Kavramlardan mefhumlardan Biri de İstanbul Efendisi sözü idi Dersek bir doğruyu Tespit etmiş efendim bir Doğruyu söylemiş oluruz Tabi efendilik Kibarlık çelebilik Nazik adamlık, nazik olma, terbiyeli olma hali eski İstanbul'da, sadece eski İstanbul'da değil, eski Osmanlı şehirlerinde çok görülen, çok yaşanan, efendim çok duyulan, çok hissedilen bir kavram idi. Yani kavram olmaktan da öte bizzat yaşanıyordu. Fakat şu da bir gerçek ki İstanbul efendisi, daha doğrusu efendi adam, çelebi adam, kibar insan... Sözleri, bu türlü kavramlar daha çok İstanbul halkı için söyleniyor ve İstanbul Efendisi tarihimize, kültürümüze bu manada girmiş bulunuyor. İstanbul Efendisi deyince biz iki türlü manayı göz önüne getiriyoruz. Birincisi az önce de ifade ettiğim gibi konuşmasını bilen, oturmasını bilen, gezmesini bilen adab-ı muâşeret dediğimiz görgü kurallarını hakkıyla tatbik eden insanlar, çelebi insanlar anlaşıldığı gibi efendim, öteden beri İstanbul'u idare eden, İstanbul'un tarihine, mimarlığına, kültürüne efendim işte coğrafyasına vesaire katkıda bulunan önemli devlet adamlarına, önemli görevlilere daha doğrusu kısaca İstanbul idarecilerine de efendi denildiği bir gerçektir ama ne yazık ki bu bugün tamamen unutuldu. Tabi söze bu manada girince İstanbul'un ilk efendisi kimdir diye sorunca hemen Fatih Sultan Mehmet geliyor. Ama ben bu sohbetimde Hazreti Fatih'ten ziyade genel manada İstanbul efendisinin nasıl bir kavram olduğunu, efendim ne gibi manaları tedai ettirdiğini Anlatmaya çalışacağım. Tabi dilimin döndüğü, elimin erdiği kadar. Bu konuyla alakalı bizim yazarlarımızın, önemli şahsiyetlerimizin, önemli kalem erbabının da fikir beyan ettiklerini görüyoruz. Necip Fazıl gibi, Efendim Samiha Ayverdi gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi, Peyami Safa gibi, İbrahim Alaaddin Gövsa gibi, şairlerimizin ve yazarlarımızın İstanbul Efendiliğini anlatan, Enfes makaleler kaleme aldıklarını, ilgi çekici anekdotlar ortaya koyduklarını biliyoruz. Sevgili dinleyiciler, çelebilikten, terbiye ve nezaketten yana kadim İstanbullar için kullanılan, eski İstanbullar için kullanılan efendilik sözü, efendilik vasfı tabii dediğim gibi bir başka manada da kullanılıyor. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun daha doğrusu Devleti Aliye'nin üç kıtaya uzanan kollarından devamlı işleyen adalet çarkını çeviren kadılara ve kadıların peki olarak adalet tevziinde yani adaletin dağıtımında hizmeti küçümsenmeyecek olan ihtisap ağlarına verilmiş olan bir ünvandır. Demek ki eski İstanbul'da adalet dağıtan kadıların dağıttığı adalete bir nevi tatbik eden, idari birimin başında bulunan kimseye ihtisap ası deniyordu. İşte bu ihtisap asının diğer bir ismi de İstanbul Efendisi idi. Koskoca devletin uçsuz bucaksız köşelerinde, efendim işte kara borsayı ve diğer bir takım yolsuzlukları önlemek, ticari nizamı ve düzeni sağlayarak halkın mağdur olmasını engellemek, halkın mağdur olmasına mani olmak tabi ki kolay işlerden değildir. Çünkü koskoca bir devlet bu kadar her ırktan her cinsten insanlar muazzam bir ticari hayat ee, anlaşılıyor ki ihtisafasının yani İstanbul Efendisi'nin işi zor idi. Efendim padişahın çeşitli vilayetlerin kadılarına, Beyler beylerine ve deftardarlarına gönderdiği hükümlerinde daha neler neler yoktu ki keşke bunları şöyle bir gözden geçirsek ne ilginç noktalarla karşılaşırız işte o zaman görürsünüz. Sevgili dinleyiciler bir Yeniçeri ağasına gönderilen hükümde belediye işleri ve temizlik hakkında verilen emirler mezbelilerin efendim yani bile kirli pis yerlerin kaldırılması bu manzaraların göz önünden yok edilmesi ve bunların döküleceği yerlerin gösterilmesi, at meydanı ve Beyazıt meydanı gibi meydanların efendim daima temiz tutulması ve bu konuda azami titizliğin gösterilmesi, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi yolundaki emiller ilk başta dikkati çekiyor. Eski deyimle Evkaf Nezaretine yani Vakıflar Bakanlığına Eskiden tabi vakıflar ayrı bir bakanlık bünyesinde icra-i faal ediyordu. Şimdi vakıflar devlet bakanlığına bağlı. Evet evkaf nezaretine yazılan hükümlerde cami medrese ve çeşmeler hakkında dikkatli davranılması, camilerin etrafını sarmış lüzumsuz binaların kaldırılması ve camiye tecavüz edilmemesi gibi ikazlar yer alıyor bu ihtisafasının görevleri arasında bunlarda bulunuyor. Merkezden memleketin her bir köşesine, uçarcasına giden bu hükümler, Halep'ten Bağdat'a, Şam'dan Suriye'ye, Lübnan'dan Filistin'e ve Mısır'a varır idi. Her gittiği yerde kadılar ve ihtisap ağaları bu devlet emirlerini aldıklarında onu ayakta kabul ederler. Ferman padişahımın diyerek onu saygı ile karşılarlardı. Şu itaate, şu saygıya, şu devlet e, geleneğine bakınız ki padişahın fermanı payitahttan, merkezden, başkentten giden padişahın hükmü, fermanı memleketin en uç köşesindeki bir beldede efendim ayakta karşılanıyor, ferman ayakta okunuyor, ayakta dinleniyordu. İşte onun için işler ayağa düşmüyordu ve ayak takımına söz hakkı verilmiyordu. Evet bu hükümlerin tatbik ve icrasında narhların konması ve konduktan sonra da halkın zarar görmemesi için tatbik edilmesi hep ihtisap ağlarının vazifeleri cümlesindendi. Değerli dinleyiciler kadılarla ihtisap ağlarının vazifeleri arasında bakınız talih oyunlarının da yasaklanması vardı. Evet. Bugün ne kadar yargın değil mi? Bu talih oyunları, insanları böyle boşuna meşgul eden, ümitlendiren, hayal kırıklığına uğratan, efendim, moralini bozan, kimyasını bozan talih oyunları, evet. Bunlar da ihtisaf ağasının sahasına giriyor idi eskiden. Emek sarf etmeksizin havadan para kazanmak demek olan talih oyunlarının, efendim, bir çeşit kumar olduğu, Malum bulunduğuna göre devlet piyango ve yarışlar gibi çalışmadan elde edilen kazançları yasaklamakta idi. Evet şimdi böyle bir yasak yok tabi. Efendim halkın huzurunu bozacak, engelleyecek hususlara da yine ihtisap ağları yani İstanbul efendilere dikkat kesilir. Ölçü ve tartılara hile karıştırmamak, kalite düşürmek. Efendim işte çeşitli yolsuzluklara engel olmak, fiyat ayarlamak, bozuk eşya satılmasının önüne geçmek, arşında endazede hile yapanları cezalandırmak, efendim bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli ve koruyucu tedbirler aldırmak hep ama hep ihtisap ağlarına düşen vazifelerdi. İhtisap ağlarının İstanbul efendilerinin yerine getirmesi icab eden ...görevler cümlesinden idi. Nursun Gürlek'le... ...tarih müsahabeleri... ...bu devam ediyor. Değerli dinleyiciler... ...16. ve 17. yüzyıllarda... İngiltere Sarayı Kadife'yi Osmanlı Devleti'nden almaktaydı. Evet. İşte size bir ifşaat. Bu yüzyıllarda İngiliz Sarayı Kadife'yi Osmanlı Devleti'nden alıyordu. Bir seferinde Türkiye'den giden Kadife topları ekli çıktığından Babali'ye gelen bir yazıda şimdi Babali tabi bugünkü Cağloğunda bulunan semt diye tarif edersek yanlış söylemiş oluruz. O zaman Devletin idare edildiği e, merkezdi. Daha doğrusu padişahdan Topkapı Sarayı'ndan sonra ikinci derecede önemli olan sadrazamlık makamıydı. E, bugünkü İstanbul Valiliği'nin bulunduğu bina eskiden sadaret makamıydı. Bugün valinin oturduğu yerde o zaman sadrazam yani başbakan oturuyordu. Evet Bağbali hakkında bu kısa izahatı verdikten sonra sohbetimizi sürdürelim. Demek ki o yüzyıllarda İngiltere sarayı, kadifeyi Osmanlı Devleti'nden alıyordu. Bir defasında Türkiye'den giden kadife topları ekli çıktığından Babali'ye gelen bir yazıda bu husus belirtilince ihtisap ağası yani İstanbul Efendisi hatayı yapan tezgahı araştırarak buluyor ve ustasına şöyle güzel bir meydan dayağı çektikten ve dükkanın kepengini kapadıktan sonra onu ticaretten men ediyor. Yani ihtisap hiç şakası yoktu. Çünkü hile, efendim, hurda ve benzeri yanlışlıklar, kasıtlı işler hiç affedilmiyordu. Efendim asıllarca şeriatla el ele yürüyerek, yani İslami emirlerle ve yasaklarla at başı giderek kütlenin nabzını tutan ve insanlara sevgi, adalet ve şefkat duygularından örülmüş kaptanlar giydiren tasavvuf terbiyesi, efendim işte adalete gözcülük edecek olanları, bu anlayışa sahip bulunanlar arasından seçtikleri için ihtisap bağlarının yükü ve sorumluluğu çok ağır oluyor idi. Tabi tasavvuf terbiyesi son derece önemli bir terbiyeydi. Zaten bunun nasıl bir terbiye olduğunu kitaplarımız uzun uzadıya anlatıyor. Şimdi... İzah etmeye çalışırsak zamanımız buna yetmeyecektir. İnşallah bir başka sohbetimizde tasavvuf terbiyesinin nasıl bir terbiye olduğunu siz sevgili dinleyicilere anlatmaya çalışırım. Efendim bugün de yıllar yılı okuyup diploma alan bir gencin elde ettiği bu kağıt parçası ile artık hayatında bir hoca ve dershane meselesi kalmamış olmasına rağmen tabi olacağı imtihanların, sınavların bitmediğini ve hayatının sonuna kadar da devam edeceğini zira hadiselerin dili ile sınanacağını bilmesi lazımdır. Unutmayalım. Hayat... Geniş bir mekteptir, bir okuldur ve bunun sınavları, imtihanları ölene kadar devam edecektir. Ama unutmayalım asıl imtihan, asıl sınav öldükten sonra başlayacaktır. Oradaki imtihanın kolay geçmesi, oradaki soruların kolayca cevaplandırılması için efendim, şimdiden hareket etmemiz, şimdiden tedbir almamız gerekiyor. Evet, bunlar ne gibi imtihanlardır diyecek olursak mesela doğruluğa karşı rüşvet teklifi merhamete karşı insaf ve insafsızlık hususunda bocalamak, iman zırhını delmeye uğraşan münkirin kandırmacılığı gibi hayat boyu daha bin türlü şekillerde karşısına çıkacaktır. Bunlara verilecek karşılıkla hayat mektebindeki imtihanı kazanacağını veya kaybedeceğini bilmek gerek. Eğer bu imtihanlara ne lüzum var diyecek olursak, Ruhi tekamülümüz yani iç dünyamızdaki gelişmemiz için olduğunu söylemeye bilmem ki lüzum var mı? Bir buğday tanesi sürülüp tırmıklanmış tarlada kara yağmura göğüs vermeyecek olursa başak verir mi? Vermez efendim vermez. Yani insanların da olgunlaşması için böyle topraktan gıdasını alan, Toprakta bir takım işlemlere tabi olan başak gibi insanın da hayat mektebinde yoğrulması, pişmesi, ızdıraplar çekmesi ve sonunda olgunlaşması icap ediyor. Hazreti Mevlana'yı hemen hatırlayalım ne diyor? Bu büyük insan hamdım, piştim, yandım diyor. Evet hepimiz hamız, pişmemiz, daha sonra da yanmamız gerekiyor. Ham kaldığımız sürece yaptığımız hiçbir iş tamam olmaz, böyle hep ham ve yarım olur. Her bir tanenin bir iken yüz olması ve ambarlarımızın dolması için buğday tanesinin bu çilelere katlanması gerekmez mi? Gerekir efendim gerekir. İşte insan denilen tohum buğday denilen tohumdan daha kıymetli olduğu için insanların da çilelere, ıstıraplara, meşakkatlere, kanmaları, ham iken pişmeleri, piştikten sonra yanmaları, ondan sonra musibetlere dayanmaları gerekiyor. Sevgili dinleyiciler eski devirde tasavvufun eğitici ve olgunlaştırıcı terbiye şarkından geçen kimselerin iş başına getirilmesi tercih edilirdi. Şimdiki gibi değer yargıları çok değişik değildi, başka değildi. Neymiş değer yargısı daha doğrusu tercih sebebi? Böyle idari görevlere gelecek kimselerin efendim e, sağlam inançlı kimseler olması tasavvuf terbiyesi almaları icap ediyordu. İş dünyası, aydınlık olan insanlar söylemeye gerek yok ki, böyle insanlar etraflarını da aydınlatırlar. İş dünyaları zulmetle dolu olan, karanlıkla dolu olan adamlar ise, etraflarına tabi aydınlık veremedikleri için, karanlık işlerin dönmesine vesile olurlar. İşte, Kadıların sağ kolu denmeye layık ve amme haklarının yani kamuoyunun koruyuculuğunu yapan ihtisap ağalarına da sevgili dinleyiciler bu yüzden olacak ki bir zamanlar İstanbul Efendisi denmişti. Ben öyle tahmin ediyorum ki bunlara bu sebepten dolayı İstanbul Efendileri denildiği unutulmuş gitmişti bu sohbetimizde mümkün olduğu kadar unutulan bu manayı efendim nisyana terk edilen bu özelliği ve güzelliği gün ışığına çıkarmaya çalıştık. Bir başka tarih müsahibesinde yine İstanbul Efendiliğinden İstanbul Efendilerinden İstanbul Efendiliğinin ne demek olduğundan bahsetmek istiyorum. Değişik manasıyla şimdilik sağlıcakla kalanınız efendim.